Demek gözü harama bakanın kalbi temiz değildir. Eğer temiz olsaydı göz kapanırdı. Nitekim daha evvel zikredilen hadisi şerifte gözün kalbe getireceği manevi necasetin domuzun maddi necasetinden daha beter olduğu beyan edilmiştir. Cerir adlı sahabi, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ansızın harama baktığım zaman ne buyurursunuz dedim. Hemen gözünü çevir buyurdu. Yani önüne yahut da harama bakmayacağın tarafa bak demektir. Ey Ali! Birinci kere gördüğünde ikinci kere bakma. İlk kere gördüğün lehinde ise de ikinci kere bakman aleyhindedir. Altı şeyde bana kefil olun, ben de cennete girmeniz için kefil olayım. Biriniz konuştuğu zaman yalandan sakınsın. Emanet teslim olunduğu zaman hiyanet etmesin. Bir söz verdiği zaman sözünden caymasın. Gözlerinizi harama bakmaktan kapatın. Ellerinizi haramı çalmaktan men edin. Irzınızı muhafaza edin. İşte bakmak, gözden kalbe giren zehirli ok olduğu için Allah-u Teala müminlere söyle gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar diye emretmiştir.